Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatü Vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Geçen dersimizde vitir namazından bahsetmiş idik. Vitir namazının kılınış şekli, hükmü. Ayrıca vitir namazında yapılması gereken kunut ne kadar bir miktarı vaciptir. Meşhur kunut duasını okumanın hükmü nedir? Bu duayı bilmeyen kimse ne yapmalıdır? Keza vitir namazının haricinde Hanefi mezhebine göre kunut yapılır mı? Nasıl yapılır? Hangi durumlarda ve hangi namazlarda yapılır? Bu suallere cevaplar aramış ve bunlara dair detaylar verilmiş idi. Bugün nasip olursa okuyacağımız bölüm cemaat olacaktır. Bir namazın cemaatle kılınması. Tabii öncelik olarak bu cemaatin hükmü nedir? E, Hanefi mezhebinde hükmü nedir? Diğer mezheplere de belki girebiliriz. Daha sonradan cemaatle namazın kılınabilmesi için edna olarak en az olarak kaç kişinin bulunması gerekir? Ve bu saf düzeni nasıl olmalıdır? Bunlardan nasip olursa bahsedilecek. E, diğer bir meselede imamlık yapacak olan kimse hangi vasıflara haiz olmalıdır? İmamlılıktaki liyakat nedir? E, bu liyakatlılıkta eşitlilik söz konusu olduğu zaman tercih neye göre yapılacak? E, yine bu konulara temas edilecek. E, ve yine vaktimiz olursa da devam edebilirsek, imamlık yapması mekruh olan kişiler kimlerdir? E, cemaatin istemediği, sevmediği, veya farklı şekilde e, cemaat açısından farklı algıları oluşturan kişilerin imamlık yapması doğru mudur, değil midir? Bunlardan bahsedeceğiz. Bir de İmam Efendinin namazı kıldırırken dikkat etmesi husus. Özellikle kıraatı uzun tutması veyahut da kıyamda, e, rüküde, secdede zikirleri fazlaca uzatması doğru mudur, değil midir? E, bu emsal konulara inşallah temas edilecektir. Yani dersimiz kısaca mecmu itibariyle cemaat olacaktır. Peki, Bismillahirrahmanirrahim. Vel cemaatü'l-l-recalü sünnetü müekkede. i̇mam Kuduri diyor ki, cemaat erkekler için müekket sünnettir. Cemaatle alakalı birçok hadis-i şerif vardır. Ahmet İbni Hanbel'in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte, Amr İbni Ümmü Mektum. Sahabeden radıyallahu teala ama idi, görme engelliydi. Ve evi de e, Mescid-i Nebevi'den bir nebze uzakta. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a geliyor, diyor ki Ya Resulallah, malumunuz ben görme engelliyim, evim uzak. Beni getiren biri var ki ona kaid diyorlar. Ancak onunla pek anlaşamıyorum. Benim için cemaate gelmeme ruhsatı var mıdır? Yani evimde namazımı kılsam olur mu? Şeklinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a sual buyuruyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun üzerine diyor ki Tesmi'un nida, ezanı işitiyor musun? Yani camide okunan ezan sizin eve ulaşıyor mu? Dediğinde bu zat ulaşıyor cevabını vermiş. Onun üzerine Efendimiz leke ruhsa. Senin için bir ruhsat bulamıyorum, senin hakkında bir ruhsat yoktur. Keza müslimin rivayet etmiş olduğu farklı bir hadis-i şerifte. Yine Ebu Hureyre tarikiyle, tarikiyle rivayet edilen bir hadis-i şerif ki sohbetlerde hocalarımız birçok kez bu hadis-i şerifi okumuşlardır. Hepimiz belki de bunu defalarca dinlemişizdir. Münafıklar üzerine ağır gelen namaz hangi namazlardır? Bundan bahseden bir hadis-i şerif. Ancak hadis-i şerifin ikinci bölümünde bu konu işlendikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki mahallen kalbime öyle bir duygu geliyor ki insanları camiye davet edeyim ve onlara bir imam tayin edeyim. Namazlarını cemaatle kılsınlar. Sonra yanıma birkaç erkek alayım. Kucaklarında odun olsun. Dolaşayım mahalle mahalle camiye gelmeyenleri tespit ettiğimde onların evini yakayım kalbime böyle bir mana doğuyor, böyle bir istek oluşuyor buyurması. Bu ve bu emsal hadis-i şeriflerden dolayı fukaha cemaat noktasında ciddi anlamda şiddetli ifadeler kullanmış. Hatta Hanefi kaynaklarından Mecmun Enhur'da da görmüştüm ki farklı kaynaklarda da vardır. Bir belde ahalisi külli itibariyle cemaati terk edecek olsalar, İslam devleti o ahaliye harbi ilan eder diyor. Oysa insan namazı kılıyor, sadece cemaate gitmiyor ki bu insanı küfre sokmaz. Ama bir şiar olması hasebiyle o beldeye savaş ilan edilir diyor İslam otoritesi tarafından. Bu derece bir kavi bir konumu vardır. Peki nedir cemaatin hükmü? Cemaatin hükmü Şafi mezhebine özellikle bakacak olursak Şeyh Zekeriya El Ansari Rahimullah'ın ifadesi doğrultusunda farz-ı kifaye olduğu, Şafi mezhebinde sahih olan kabul edilen görüş, farklı görüşler olmakla beraber farz-ı kifaye yani illaki yapılmalı ancak birileri bunu yapmış ise diğerlerinden bu farziyetin düşmesi. Tabi bu farzı kifa ederken bir belde olarak bir bütün olarak değil de her bir cami olarak yani her bir mahalleye mahsus bir farzı kifaye Dolayısıyla camide eğer cemaat yoksa özellikle bu köyler maalesef sabah namazlarında olabiliyor, yatsı namazlarında olabiliyor. O beldenin tamamının farzi, farzı terk etmiş kabul edileceği. Şafi mezhebindeki hüküm. Hanbeli mezhebine baktığımız zaman Hanbeli mezhebinde de bu konuda iki ayrı görüş oldu. Birinci görüşe göre e, cemaatin namazın farzı olarak kabul edilmiş, hattı zatında rükün. E, bu konuda ve vesselamdan rivayet edilen bir hadis-i şerifte mescidin komşusunun evinde müferiden namazı yoktur. Hadis-i şerifinin zahiriyle hareket ederek e, eğer kişi caminin yakınındaysa camiye gitme imkanı varsa evinde namaz kılması namazı sahih olmaz. İlla ki camiye gitmesi gerekir. Bu Hanbelilerin bir kısmının görüşü ancak Hanbelilerde tercih edilen görüşe göre ise vacip olması. Yani namazın rüknü değil farzdır ama namazın rükünü değildir. E, terk edilmesi durumunda namaz sahiptir, ama kişi e, farzı terk etmiş olacağından dolayı günah işlemiştir ve ahirette bunun hesabını verecektir. E, hanbeli mezhebi de bu noktada bu şekilde şedid Maliki mezhebine baktığımız zamanda da Maliki mezhebinde de burada iki farklı görüş olduğunu görüyoruz. Bir Hanefi mezhebi girip müekked sünnet görüşü, bir de farz-ı kifaye görüşü Şafii mezhebinde olduğu gibi. Yani görüldüğü üzere üç mezhep bu noktada ciddi anlamda ağır ifadeler kullanıyor. Hanefi mezhebinde ise metne baktığımız zaman vel cemaatü sünnetü müekked ediyor. Cemaat müekked sünnettir. Yani öğle namazının ilk sünneti gibi. Veya belki biraz daha dozacı arttıralım. Sabah namazının sünneti gibi e, terk edilmesine ruhsat verilmeyen, keyfi olarak terk edilmesine ruhsat verilmeyen e, müekket bir sünnettir. Tabii erkekler için. Bu kayıt da önemlidir. Her ne kadar metinde geçmese de vel cemaatü şarit lir rical kaydını getirmiştir. E, diğer mezheplerde de ki bu hüküm de yine erkeklere şamildir. Çünkü kadının en faziletli namazı evinin en ucra köşesinde kılacağı namazdır. Yani bu noktada e, cemaate dair olan fazileti hep erkeklere yönelik olarak anlamamız gerekecektir. E, Hanefi mezhebinde vaciptir görüşte de vardır cemaatle alakalı. Hatta e, i̇bn olsa gerek Bahir isimli eserinde e, vaciptir görüşünün âme-i meşayih'e ait olduğunu ve mezhepte de tercih edildiğini, racih olduğunu ifade etmiştir. Ama metinlerde müekkez sünnet, bazıları ise bu iki görüşü cem ederek müekkez sünnet ama terk edilmesine izin verilmeyen vacip mesabesinde bir sünnet olarak ifade edilmiştir. Yani öyle veya böyle cemaat ciddi anlamda kişinin keyfi olarak terk etmemesi gereken bir özellik. E, tabii bu mutlak beş vakit namaz için. Cuma namazı veya bayram namazı için cemaate baktığımız zaman bu farzdır. Yani cuma namazı münferiden kılınmaz, bayram namazı münferiden kılınmaz. E, teravih namazında ise e, cemaat e, sünnettir ama kifaye yoluyla sünnettir. O mahallenin camisinde eğer cemaatle kılınmıyor ise o mahalle sakinlerinden cemaate gitme sünneti düşmüş ama birey olarak evde kılmaları durumunda da bu fazilete nail olabilirler vitir namazında Ramazan-ı Şerif ayında vitir namazında cemaatin olmasının ise Hanefi kaynaklarında yine müstahap olduğu beyan edilmiştir. Ancak cemaate gitmeme rühsatı olan bazı durumlar olabilir. Yani kişinin cemaate gitmemesine dair bazı gerekçeler ki bu gerekçeler şeriatın kabul ettiği gerekçelerse bu kişiye rühsat verilebilir. Ki İbn Abidin rahimullah bunları güzel özetlemiştir. Yani madde madde saymıştır. Bunların birincisi olarak da kişinin temim almasını mubah kılan bir hastalık. Böyle bir durumda da bu kişi cemaate git gitmeye bilir. Gitmemesi durumunda bu şekilde tehditlere maruz kalmaz veya yürüyemeyecek derecede ellerinin ayaklarının kesik olması veya felçli olması. Veya hasta olan bir kişiye bakıcılık yapması, gitmesi durumunda o kimse sıkıntıya düşecektir. Veya işte abdestinin sıkışık olması, yani cemaate gidecek olursa abdesti çok sıkışıktır. O halde namaz kılması huşusuna engel olacak. Veya karnı açtır, aç olduğu halde arzuladığı bir yemek vardır. Aklı o yemekte olduğu zamanda da cemaate gitmeme ruhsatı. Bu kişi için tanınmıştır. Hulasa yani kişinin keyfi olarak cemaati terk etmesinden bahsedemeyiz. Ama keyfi olmayarak bazı mazeret durumlarında cemaate gitmeyebilir. Ve kişi cemaate gitmemeyi adet haline getirmesi ise günah olacağında hemen hemen bütün mezhep imamları arasında ittifak vardır desek yeridir. Peki cemaatte miktar ne kadar olmalıdır? Cemaatte imamla beraber en azından bir kişinin olması yani toplam iki kişi olması gerekir. Hattı zatında bu kişi mümeygiz dahi olsa yani bulu ermemiş ancak akli melekeleri yerinde hitabanlayabilecek anlayabilecek bir yaşta ise burada da cemaat olabilir. Bu cemaatin mescitte olma şartı yoktur. Ee, Tabi evde kılınan cemaat, cemaat sevabına nail olsa da cami sevabına nail olmaz. Bunları birbirine yine karıştırmamamız gerekir. Ee, bir mesele daha vardır ki bir camide cemaatle namaz kılmış olsa ikinci bir cemaatin orada cemaat halinde namaz kılmasının hükmü nedir? Bu noktada İmam Muhammed Rahimahullah'ın kitab-ül asıldaki ifadesi münferiden namaz kılmasını ben daha fazla severim şeklindeki ifadesi Hanefi kitaplarında bunun mekruh olduğu. Yani cemaatin tekrar edilmesi. Bir camide eğer cemaatle namaz kılınmış ise o camide ikinci bir cemaatin olması mekruhtur. Niye? Bu asıl cemaatin azalmasına sebebiyet verir. Ancak müteahhir ulema ee, bu noktada Hanefi mezhebinde Kehalebi Sagir bunu daha detaylı bir şekilde anlatmış. Ee, o mekruh olması heyyetil ula dedikleri yani ilk cemaat şeklinde olursa mekruhtur. Ama eğer ilk cemaat şeklinde olmazsa o zaman böyle bir kâraatin olmayacağından bahsedilir. Nedir peki ilk cemaat şeklinde olmaması? İmam Efendinin mihrapta durmaması. Veyahut da e, kamet edilmemesi ki genelde dikkat edilecek olursa ikinci cemaatlerde imam mihraba geçmez. İkinci cemaat için ayrılmış olan caminin arka taraflarında kılar e, kamet edilmez. O camide kamet edilmiş olduğundan dolayı bu şekilde olursa o zaman e, bu keratin olmayacağı e, müteahhir kaynaklarda e, yer verilmiştir. Ama... E, Tabii bunun üzerinde durmak gerekir. Niye durmak gerekir? İnsanlarda şöyle bir algı oluyor. Ya ben cemaat yetişemezsem de herhalükarda filan camide ikinci cemaat vardır. Ben o ikinci cemaate yetişirim. Bu da insanların asıl cemaate gitmelerine veya ilk cemaatin azalmasına etken olacağı için fukaha bunu mekru olarak değerlendirmiş. Ama yol mescitleri veya imamı olmayan, özel bir cemaati olmayan e, tesislerdeki mescitler ve camiler gibi böyle yerlerde birden fazla cemaatin olmasında herhangi bir keraat yoktur. Çünkü orada e, asıl cemaatten bahsedemeyeceğimiz için asıl cemaatin azalmasına yönelik bir eylemden de bahsetmemiz mümkün değildir. E, peki gelelim ikinci meseleye ahkamül imame yani imamlık hükümleri ve bu noktada imam olacak kimsede aranan liyakat. Şimdi burada musallik ve evlen nasi imame a'leh muhum bi sünne şeklinde ibareye giriş yapıyor. Yani insanlar içinde imam olmaya en liyakatlı olan kişi şu şu şu şeklinde sıralamadan bahsedecek. Ancak bu sıralamaya girmeden önce kişinin imam olabilmesi için yani bir cemaaten namaz kıldırabilmesi için olmazsa olmaz olan şartlar vardır ki bu şartlar bilinmelidir. Bu şartlarda eşitlilik sağlandıktan sonra biraz sonra okuyacağımız öncelik meselesi belki konuşulabilir. Peki nedir bu şartlar? Yine i̇bn Abid'in Rahimullah'ın beyanı doğrultusunda baktığımız zaman bu şartların birincisi Müslümanlık olmaktır. Dolayısıyla gayrimüslim olan bir kimsenin yapacağı ibadet sahi olmayacağı için böyle bir insanın imametliliğinden de bahsetmemiz mümkün değil. Keza ikinci şart kişinin erkek olmasıdır. Eğer arkasındaki cemaat erkek cemaati ise kadınların cemaat halinde namaz kılmaların hükmünü nasip olursa birkaç sayfa sonra okuyacağız. Onun doğru olmadığını, mekruh olduğunu ama bununla beraber sahih olduğundan bahsedecek. Ama erkek cemaate asla ve asla kadın olan bir kimsenin imamlık yapması mümkün değil. Böyle bir imamlık o kişinin namazı yani o imamlık yapan kadının namazı her ne kadar sahih olsa da ona uyan erkek cemaatin namazı kesinlikle sahih olmayacaktır. Üçüncü şart imamda aranan üçüncü şart bali olmasıdır. Ergenlik çağını elmiş olması eğer arkasındaki cemaat de böyleyse ama e, çocukların kendi arasında cemaatle namaz kılması ki teşvik sadedinde bu yaptırılabilir. E, bu durumda imamlığa geçecek olan çocuğun buleğe ermiş olması şart değil. Arkasındaki cemaat de öyledir çünkü. Ama eğer arkasındaki cemaat e, buluğa ermiş olan kişiler ise bu durumda imamın da illaki balik olması gerekir. Aksi takdirde imamlık yapacak kişinin namazı sahih olsa da arkasındaki cemaatin iktidası sahih olmaz. Çünkü Hanefi mezhebine göre imam cemaati temsil ediyor ve imamın kıraatı cemaatin kıraatı olacağından dolayı imam ile cemaat arasında bir ittihat olması, bir birliktelik olması gerekir. Veyahut da imamın halinin cemaatin halinden daha üstün olması gerekir. Daha edna olsa, daha aşağı olsa bu cemaatin namazının olmamasını gerektirecektir. Bu sebeple imam efendi nafile bir namaz kılsa, arkasındaki cemaat farza niyetle onu uyusa bu namaz sahit değil. Niye? Kavi olan bir namazı zayıf olan bir namaz üzerine bina etmiş olduklarından dolayı. Ama imam efendi farz bir namazı kılıyor ise arkasındaki cemaat nafile niyetle böyle bir imama uymaları sahi olur. Ee, bu niye? Çünkü zayıfı kaviye bina etmişlerdir. Olabilir. Yeter ki vakit nafile kılmaya müsait bir vakit olsun. Bir de namazın rekatı, akşam namazı gibi e, nafile kılmaya elverişsizlik söz konusu olmasın. Yani Efendim? çünkü kazaya niyet etmesi durumunda olmaz. Niye olmaz? İmam ile cemaat arasında ittihattan bahsediyoruz. İmam hangi namazı kılıyorsa cemaatte o namazı kılacak veya daha ednasını kılacak. Ama İmam Efendi vaktin edasını kılıyor. Cemaat ise geçmişte olan bir namazın kazasını kılıyor. O da aynı mukavemette. O da aynı mukavemette. Ama aynı namazları. ittihat yoktur. Bu durumda olmaz. Hatta ikisi de kaza kılsa ama biri dünün kazasını, e, dünün öğlesinin kazasını, e, cemaatten bir tanesi ise işte gün, o günün işte örneğin e, öğlesinin kazasını. Yani aynı vasıfta ama e, gün farklı olacak olsa bu da olmaz. İttihat olması gerekir. İkisinin aynı namazı kazaya kalmışsa, yani beraberler sabah namazında uyuyakaldılar ve kalktılar beraber sabah namazını kazaya kılacaklar. Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü aynı namazı beraber kılmış olacaklarından dolayı. Hanefi mezhebinde bu böyle. Şafii mezhebi biraz daha farklı bu noktada. Çünkü Şafii mezhebinde herkes kendi fatihasını okuduğu için imam ile cemaat arasında ittihat şartı yoktur. Bu sebeple imam nafile namaz kılsa arkasındaki cemaat farza niyetle imama uyabilir. Ee, veya imam efendi mürahik olsa, buluya ermiş olmasa bile arkasındaki cemaat ona uyabilir. Çünkü herkes kendi fatihasını okuduğu için. Ama Hanefi mezhebi böyle değil. İmamın hali cemaatin halinden daha düşük asla olmamalıdır. Ee, bu imamlık yapabilecek... E olan kişide aranan üçüncü şart dedik, buleğe ermiş olması. Dördüncü şart, akli melekeleri yerinde olmuş olması. Buna göre deli olan bir kimsenin, e, akıl olan kimselere imamlık yapması sahih değil. Beşincisi, e, imamlık yapacak olan kimsenin namazı sahih olacak kadar Kur'an-ı Kerim'den ezberi olması ve bu ezberini namazı sahih olacak şekilde kıraat edebilmesi. Yani kıraatının düzgün olması, e, aksi takdirde yine böyle bir kişi bu vasıflara haiz değilse imamlık yapması sahih olmaz. Altıncı şart olarak da namazın ahkamına dair meselelere vakıf olması. Tabii bu gündelik olarak lazım olan, yani namazın öncesinde bulunması şartlar, namazın içinde bulunması gereken şartlar, yani namazın şartları ve rükunları bunları bilmesi gerekir. Ama fer'i olarak işte namaz içinde şöyle şöyle olsa ne olur sorularına cevap verememesi bu kimsenin imamlık yapmasına mani değildir. Çünkü bazı meseleler vardır ki ciddi anlamda ilim isteyen meselelerdir. Birçok hoca efendiye dahi gizli kalmış olan meseleler olabilir. Bu konuda vukufiyeti şart değil. Ha, böyle bir durum başına geldiği zaman belki namazı ifsad olacaktır. Ayrı bir konu. Ama normal hatları itibariyle Namazın öncesinde gerekli olan işte hadesten, taaret, necasetten, taaret, setravret gibi bunları bilmesi gerekir. Namazda kıraatın, kıyamın nasıl olması, rükunun nasıl olması, seyzenin nasıl olması gerekir, rekatları nasıl kılmamız gerekir, bunlara dair maluma sahip olması gerekecektir. imamlık yapabilsin. Yedinci şart olarak da hal itibariyle, ki bunu son şart olarak söylüyorlar, cemaatin haline denk, veya cemaatten daha eala olması lazım, daha edna olmamalıdır. Buna göre özür sahibi olan biri, özür sahibi olmayanlara imamlık yapamaz. İma ile namaz kılan bir kimse, ima ile namaz kılmayan kişilere, yani rükü ve secdesini yapan kişilere namaz kıldırması sahip değildir. Şu kadar var ki bir insan secdesini yapıyor ama kıyamı yapmıyor, oturarak namaz kılıyor. Ayaklarında olan bir sıkıntıdan dolayı. Arkasındaki cemaat ise kıyamı yapıyor. Böyle bir imamın imamlılığı sahih midir, değil midir? Bu noktada Hanefi mezhebinde e, imamlarımız arasında görüş farklılığı vardır. Ama ihtiyaç sadedinde yine kaçınılması evli olacaktır. Şimdiki imamlık bir nevi e, ordu komutanı gibidir. E, nasıl ki ordu komutanı ordusunu toparlayıcı Birlikteliğini sağlayıcı ise imam olan kimse de arkasındaki cemaatin birlikteliğini, beraberliğini, huzurunu sağlamak konumuna sahip olmalı. Bu vasıflara haiz olmayan bir imamın imamlık yapması veya cemaatin haz etmediği, Sevmediği, istemediği şu veya bu nedenden dolayı kişinin imamlık yapması doğru değil. Belki namazı sahih olsa da e, kerahattan hali olmayacaktır. Bu sebepten dolayı böyle bir durumun bulunduğu yerlerde imametliğe geçirecek olan kimse de e, aranan vasıflardan bahsedilir. E, aralarda niza çıksa bu durumda kim diğerinden daha mukaddemdir? Fukaha ondan bahsediyorum. Yoksa bu mutlak manada aramamız gereken bir durum değildir. Yani birimiz imamlığa geçti ki imamlık vasıflarına haizdir. Arkasındaki kişinin bir itirazı yoktur. Ona iktidar etmesinde hiçbir mahsur lazım gelmez. Ama diyelim ki öyle bir durum ki e, aralarında niza oluyor. E, sen geç ben geçeyim şeklinde veya ben geçeyim öteki ben geçeyim. Bu durumda fıken nasıl bir tertip izlememiz gerekir ondan bahsedeceğiz. O yüzden bu ahkamül ül imame meselesini bu gibi yerlerde düşünmeliyiz. Yoksa normal aralarında iktilaf çıkmaksızın bir cemaat söz konusu olursa, İmam Efendi de imametliye layık ise böyle bir insan imamlık yaparken gel bu vasıflara bakalım, mukaddem varken senin geçmen doğru mudur değil midir tartışmasına girmek doğru bir şey değildir. Peki böyle bir durumda o evlen nasibil imam ve imametlilik noktasında insanlar içinde en evla olan tabi o kişi ev sahibi değilse, sultan değilse, mescidin işte devlet başkanı tarafından tayin edilmiş bir imamı değilse, aale muhüm sünne sünneti en iyi bilendir. Tabi sünnetten kast edilen en iyi bilendir. Ama şeriatı en iyi bilenden kastedilen ise konumuz namaz olduğu için namaz ahkamını en iyi bilendir. Yani namazın fıkhını, namazın sıhhatine, namazın fesadına hangi durumlarda namaz sahih olur, hangi durumlarda namaz fasit olur? Bunu hangisi daha iyi biliyorsa bu noktada o diğerinden daha evla olacaktır. Peki feyn tesavef ilim noktasında eşitseler yani bu noktada eşitseler o zaman fakrahum li kitabillahi teala Allahü Teala Hazretlerinin kitabını yani Kur'an-ı Kerim'i en güzel tilavet eden o değerinden daha mukaddemdir. Tabi dediğimiz gibi ama bunların öncesinde namazı sahih olacak derecede kıraat noktasında eşitler. Namazın e, sahih olacak şekilde namaz ahkamını bilme noktasında eşitlerse bu sıralamadan bahsediyoruz. Peki feyin tesavve bu noktada da eşitseler yani kıraat noktasında da hepsi eşit. O zaman fevrahum en takva olanı. Tabi takvalık nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i serifinde kalbi işaret ederek takva buradadır. Yani zahiri olarak kişinin takva olduğunun ölçüsünü e, kılık kıyafeti belki sembolize edebilir. Ama hakiki anlamda takvalığı o göstermez. Takva, vera ki bunun da e, zahiri etkenlerinden en başta geleni şüphelerden kaçmaktır. <gülüyor> yani hangisi şüphelilerden daha fazla kaçıyor ise e, o diğerinden daha mukaddemdir deniyor. Peki fe'in tesave bu noktada da eşitse e, fe'esen nuhum yaş itibariyle en fazla büyük olan. E, kü, genel itibariyle e, yaşı büyük olan yani yaşlı olanın huşusu daha fazla olur. Gence nispetle tabi istisnalar kaydıyı bozmaz. E, bu şekilde bir tertip. Hatta burada da eşitse işte ahlak itibarıyla en güzel olan, yüz itibariyle en güzel olan, şeref, nesef vs. kavim içinde en fazlası sevilen, burada asıl gaye dediğimiz gibi o birlikteliği sağlayabilecek bir imamı tespit edebilme. Ee, ama e, devlet başkanının, liyakatlı olan devlet başkanının bulunması veya onun tayin etmiş olduğu bir imamın bulunması veya ev sahibinin bulunması ki ev sahibi derken mülkiyet itibariyle sahip değil. ve ki kiracı olsa bile e, bu kimselerin imametliliği e, diğerlerinden daha layık olduğu da yine kaynaklarımızda e, yer verilmiştir. Peki imamlık yapması mekru olan kişiler kimlerdir? Yani hangi, kimlerin imamete geçirilmesi ee, o kişi hakkında veyahut da onu geçiren kişi hakkında kerahati gerektirecek. Tabi e, saydığımız, başta saydığımız yedi şarttan bir tanesinin bulunmaması cemaatin namazını sahih kılmaz. Yani imametliği değil, sahih değildir böyle bir kişinin. Ama bunlar bulunduğu halde takdim teyfil noktasında ihtilaf edilirse biraz önce bahsettiğimiz ki bu da aslında dediğimiz gibi cemaatin kalbinin e, salimliğini sağlayabilmek e, o imama karşı tevettiğini oluşturabilmeye yönelik. E, peki kimlerin öne geçmesi imamlık yapması mekruhtur? Ondan bahsedecek olursak ve yukarıda takdimü'l abde kölenin imametliği vel arabi arabinin ki arabi e, köylü bedevi. E, Tabi burada neden özellikle bu ifadeler kullanılıyor denilir ki ki günümüzde zaten kölelik sistemi yoktur ama Arabi, köylü şu şekilde düşünülebilir, e, ilim noktasında eksiklerdir. Yani cehalet bu gibi kişilerde fazla olma ihtimali vardır. E, bu bağlamda bunun e, kendisinden daha alim kişiler arkada varken imametliğe geçmesinin e, Vel fasık, fasık olan kimse ki e, dini konularda töhmet altındadır. Ee, insanların yanında günah işlemekten kendisini alıkoymamıştır. Böyle bir insanın da e, imam etliğe geçmesinin mekru. Hattı zatında e, yukarıda bahsettiğimiz keratin tenzihi olduğu ifade edilirken bile Fas'ın imam etliliği noktasında e, İbrahim el-Halebi Münne Şerhinde Halebi Sagir isimli eserinde Fas'ın imamlık yapmasındaki keratin tahrimi olduğunu ifade etmiştir. Hattı zatında yine Halebi'de var allah Alem oldu olsa gerek İmam Malik'ten namazın caiz olmayacağı Maliki mezhebinde. Ahmet İbni Hanbel'den de buna dair bir rivayet olduğunu İbrahim Halebi nakletmektedir. Tabi bir mezhep farklı mezhebin kitabından alınmaz. Yani Hanefi mezhebinden Şafi fıkhı öğrenilmez. Şafi fıkından Hanefi fıkı öğrenilmez. Ama bir bilgi sadediğinde belki bunları inceleyebiliriz. Ama gerçekten o mezhebin bu konudaki görüşünün ne olduğunu öğrenmek istiyorsak o mezhebin muteber olan kitabına müracaat etmek gerekir. Hanefi kaynaklarından Şafi veya Şafi kaynaklarından Hanefi veya diğer mezheplere bakmak kişinin yanılmasına sebebiyet verebilir. Ee, ''Fasuk olan kimse dini noktalarda töhmet altında olduğu için ve insanlar katında sevilmediği için veyahut da, e, namaz noktasında abdestsiz namaz kıldırma ihtimali varstır Allah muhafaza. Ee, bu gibi durumlardan dolayı böyle bir insanın da imametliğe geçirilmesi mekruhtur.'' ''Vel görme engelli olan kimse.'' Tabii görme engellinin gerekçesi nedir? Yani niye görme engellinin imameti mekruhtur? Orada da denir ki, yani bu kimse mazur olduğu için, yani özürlü olduğu için necasetten kaçınma durumu gözü gören olan kimseye nispet daha azdır. O zaman bir töhmet vardır, bu bağlamda da keraattır. Ama kişinin böyle olmadığı kesin biliniyor, böyle bir durum yok ve cemaatin o kişiye karşı en ufak bir tereddüd de yoksa o zaman bundan bahsetmemize gerek yoktur. Ki ben yıllar önce Konya'daydım, bir camiye namaz kılmaya girdiğimde baktım kadrolu imam efendi ama Yani öğrenmesi işte nereden girip çıkacağını ve cemaatten hiç kimsenin de bu konuda bir ses çıkarmıyor. Kürmet edilen bir hoca efendi. Yani kitaplarımıza mekruh şeklinde söylense de ki bu mekruh tenzihidir. Ama illete mebnidir bu. Yani nasla alakalı değildir. O illette necasetten sakınma durumu. Öyle bir durum olmadıkça olmadıktan sonra da bir sıkıntı olmayacaktır. Ve velediz zina. Nesebi mağruf olmayan, nesebi bilinmeyen kişinin de imameti mekruhtur. Bunun sebebi nedir? Bir toplum içinde eğer bu kişinin böyle olduğu biliniyor ise ona karşı bir töhmetin oluşması. Yine kaynaklarımızda, Çocuğu terbiye eden babadır, dini bilgiyi ona aktaran babadır. Eğer bir insanın babası yok ise, nesebi yok ise bu terbiyeyi almamış olabilir. Dolayısıyla cahil kalmış olabilir. Bu ve bu emsal bir takım gerekçelerden dolayı da bu kişinin imametinin ettiğinin mekruhluğundan bahsediyor. Ama bu illa araştırılacak anlamında değil. Yani biri imamete geçerken sen nasıl, nesebin nedir vesaire nedir şeklinde bu doğru bir algı değildir. Peki feintakattemu, bu bahsettiğimiz e, namazda imamlık yapması mekruhtur diye bahsettiğimiz kişilerden herhangi biri cemaate imamlık yapacak olsa caze, bu namaz sahiptir. Bunu da söylemiş olalım. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde, ki dar de Kutnide var olan bir hadis-i şerif, Sallu halfe külle berrin ve facin iyi ve kötü, facir ve günahkar kim olursa olsun herkesin arkasında namaz kılın. Ha, kalben kişi mutmain değilse fitneye sebebiyet vermem adına bir kenara çekilir. Kimseye de bir şey söylemeden namazını iade eder. Ee, Tabi vaktin keraat vakti olmamasına da dikkat etmeli. Aksi takdirde fitneye de sebebiyet vermiş olur. Şimdilik farklı bir mesele. Ee, biraz daha vaktimiz var. Burayı da okuyalım. İmamlık yapan kimsenin imamlılık esnasında dikkat etmesi gereken durum ki öne özellikli de arkasındaki cemaati bıktırmaması. Hasta olan vardır, zayıf olan vardır, işte ne bileyim işi olan vardır, meşkalesi olan vardır. Bunlara zarar vermem adına ve yem ba'ilil en la yutab bihim as imamlık yapan kimseye gerekli olan arkasındaki cemaate namaz uzatmaması. Yani gerek kıraat noktasında, gerek zikirler noktasında yani secdeyi sünnet üzere secde yapacak ama bunun ötesine getirmeyecek. Münferiden kılıyorsan kaç kere Subhanallah diyeceksen de, kaç kere Subhane Rabbil Azim diyeceksen de, Subhane Rabbil Ala diyeceksen de, rükünü ne kadar uzun yaparsan yap, münferit kılıyorsan ama cemaatle kılıyorsan sünnet olan miktardan uzatması bu kişi için mekruhtur. Bununla alakalı birçok hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ''Efettâ şeklinde ''Sen fitneci misin?'' böyle yapan bir kimseye ifadesi var. Bu noktada ciddi anlamda imamlık yapan kimselerin dikkat etmesi gerekir. Peki nedir bu uzatma? Sünnet olan miktarı aşma. Yoksa namazı çok hızlı kıldırma anlamında değildir. Bununla alakalı i̇bn Abidin e, Rahimullah diyor ki sünnet olan miktarı aşarak namazı uzatmak kahrimen mekruhtur. Yani günahtır. Ciddi bir ifade. E, sünnet miktarı nedir? İşte sabah namazı, öğle namazında Tıval-ı Mufassal denilen Hucurat Suresinden, Buruç Suresine kadar olan surelerden bir sureyi okumak bu kadar miktar yeterlidir. İşte e, ikindi ve yatsı namazında efsad denilen ki buruz suresinden len suresine kadar olan surelerden herhangi birini okumak akşam namazında ise işte len sonra nas suresine kadar herhangi bir sureyi okumak bunun üzerine aşmak ise mekruh olacağı vurgulanmış. Ancak bedai isimli eserde Kaysani rahimullah bunu biraz da vakte kavme yani cemaatin durumuna, imamın durumuna yani caminin durumuna göre de bırakmıştır. Yani bazı camiler vardır ki cemaat o caminin e, konumunu, ahlakını bilir, imamın ne kadar kıraatı yapacağını bilir veya sırf onun için oraya gidilmiştir. Böyle yerlerde artık duruma göre hareket edilebilir. Yani burada belli bir standart getirme değil de maksat cemaate hafiflik yapmak ama sabit bir cemaat olmayan, yani gelgeçlerin olabileceği camilerdeyse imam efendilerin bu konuda daha dikkatli olması gerekir. Çünkü arkasındaki cemaat sabit bir cemaat değildir. işi olan olabilir, hastası olan olabilir, ayakta durma imkanı olmayan olabilir. Bu gibi durumları da e, ciddi olarak e, uzatmamaya, normal sünnet üzere namazı kılmaya gayret etmeli. Ve yukrahullin nisai en yusalline vahdehunne ki geride söylemiştik, bizim bahsettiğimiz bu cemaatin Faziletine dair olan ahkam hükmü ile alakalı olan meselelerin hepsi erkeğe dairdir. Kadının imamet noktasında ise kadının erkekleri imamlığı zaten caiz değil. Ee, Tabi bunu şöyle algılamayalım yani bir fazilet bir üstünlülük olarak görmeyelim. Yani erkeklik kadınlıktan üstündür. Bu sebeple kadın erkeği imamlık yapamaz olarak değil. Allah-u yaratılış yarattığı ve her birine vermiş olduğu bir hasret, bir vazife. Ee, Üstünlülük ise tamamıyla takvalıkla alakalıdır. Ne erkeğin kadına ne kadının erkeğe üstünlüğü vardır. Bakın hayvanlar alemine baktığımız zaman dişi olan hayvan av yapar, erkek olan o avdan hazırdan yer. Ama bu dişinin o erkekten üstün olduğunu göstermez erkek sürüyü muhafaza ile mükelleftir. O da onu o şekilde yerine getirir. Mevla böyle yaratmıştır. İnsan oluna baktığımız zaman erkek işte ailesine bakmakla mükellef. Kavvam ifadesi kullanıyor ki kavvam amir demek değildir. idare ediciz demektir. Ee, sevk edici anlamındadır. Bu bağlamda erkeğin vazifesi bellidir, kadının vazifesi bellidir. Bu vazifeyi gerek erkek aşacak olursa zulmetmiş olur, kadın da kendisine tanınan vazifeyi aşacak olursa o da zulmetmiş olur. Yoksa bu birbirlerine karşı bir üstünlük şeklinde değerlendirmek doğru değil. İmam olan kimsenin de, öne geçecek olan kimsenin de eğer erkek cemaate imamlık yapacaksa kadın olmaması, kadının erkeklerin önüne geçmesini şer şer'i kesinlikle yasaklamış böyle bir işlemin caiz olmayacağı ifade edilmiştir. Ama dediğimiz gibi bu bir üstünlülükle alakalı değildir. Ama kadınların kendi arasında bir cemaat yapmasının hükmü nedir? İşte bu bahsettiğimiz konu buna dairdir. Ve وَيُكْرَهُ لِلْنِسَا Kadınlar için mekruhtur. en يُصَلِّينَ وَحْدَهُنَّ cemaaten tek başlarına yani yanlarında erkek olmaksızın kadın cemaati olarak cemaatle namaz kılmaları mekruhtur ki İbn Humam Fetul Kadir'inde bu keratin tahrim olduğunu ifade etmektedir. Yani tahrimen mekruhtur. Ama bununla beraber feyin faal nezallik eğer böyle yapacak olsalar yani mekruhtur, tahrimen mekruhtur. Yapmamaları gerekir. Bir müftü efendiye soracak olsalar müftü efendi caiz değildir demelidir. Ama buna rağmen kılsalar Kıldıkları namaz sahi olur mu? Sahi olur. Peki nasıl yapmaları gerekir? Vakafet el imamu vasatehune imamlık yapacak olan kadın kadınların cemaatin ortasında durur önüne geçmeyecektir. Şayet önüne geçecek olursa cemaatle kılmalarından dolayı bir vebal öne geçmesinden dolayı ikinci bir vebal istenmiş olur. Bu da ayrı bir şey çünkü. Halebi Sagir'de olsa gerek İbrahim el-Halebi Hazretleri, kadınların cemaatle namaz kılması mekruh, kılmaları durumunda kadınların cemaatin önüne geçmemesi, ortasında durması ise vaciptir. Dolayısıyla kişi öne geçecek olursa bu vacibi de terk etmiş olacağı için artı bir günaha girmiş olacağını vurgulamıştır. Ama erkeklerle beraber namaz kılıyorlarsa bu durumda erkek erkek olan kişi zaten imamlık yapacaktır. Bu şekilde namaz kılmalarında bir keratten bahsetmeyeceğiz. Tabii bu namaz farz olsun, nafile olsun müsavidir. Ancak cenaze namazı noktasında bir istisna vardır. Çünkü cenaze namazı farz-ı kifai olan bir namaz. Eğer e, bir cenaze ortada kalmış ve onun namazı da kılınmıyor sadece kadınlar orada varsa bunların kendi arasında cemaatle o cenaze namazını kılmalarında e, keratin olmadığı da yine şartlarda beyan edilmiştir. Ve men sallama vahidin diyelim isterseniz burada kalalım. Yani saf tertibi nasıl olmalıdır? Cemaat bir kişi ise nerede durur? İki kişi ise nerede durur? Üç kişi veya daha fazla olması durumunda nasıl olmalıdır? Cemaatte erkekler nerede, çocuklar nerede, kadınların durumu nedir? Çocuklar ayrı bir saf mı tutulur, erkeklerin arasına dağıtılır mı? İnşallah dair meseleleri okuyacağız. Ama Bir dahaki hafta buradan itibaren devam ederiz. Allah-u Azimüşşan okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı tatbik edebilmeyi, tatbik ettiklerimizi de etrafımızı anlatmak suretiyle tatbik ettirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu vesileyle de Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala'l-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Al-Rahmanir-Rahim.